''Bu kolay olmayacak amcacığım.'' dedi Zeyd. Fakat gözlerindeki parıltı sözcüklerden daha iyi anlatıyordu. Onun sadece zor değil, aynı zamanda tehlikeli de olan böyle bir yolculuğa peşinen hazır olduğunu. Krala bağlı kuvvetlerin ve kabilelerin kontrolü altında bulunan bölgelerde yolculuk yapmak kolaydı şüphesiz. Ama kuvvete en azından yüz millik bir mesafeden sonra kendimizi artık içinde isyancı Mutair ve acman kabile savaşçılarının kol gezdiği düşman bir bölgenin ortasında bulacaktık. Kuvayt'e şüphesiz Bahreyn üzerinden kıyı yolundan gidebilirdik. Ama bu takdirde İngiliz yetkililerden izin almamız gerekirdi ki bu da bütün hareketlerimizin sıkı bir göz hapsine tabi tutulması demekti. Aynı engel, el Ve Suriye çölünü aşarak Irak'a, oradan da kuvvete ulaşan yol içinde geçerliydi. Bu durumda kala kala doğrudan götüren karayolu kalıyordu önümüzde. Şehrin kendisine, göze çarpmadan nasıl geleceğimiz hususuna gelince, bu cevabı kolay verilebilir bir soru değildi şimdilik. Bu nedenle tarihimize güvenip, umulmadık fırsatların tezahürüne bel bağlayarak bu sorunun çözümünü geleceğe bıraktık. Abdurrahman Es-Sibai, kendisiyle birkaç gün daha birlikte geçirmemi istedi benden. Ama işimin acele olduğunu söyleyince, erzakımızı, mutat yiyeceklerimizin içinde oldukça seçkin bir çeşit oluşturan, bol miktarda kurutulmuş deve etiyle takviye ederek, ertesi sabah yola çıkmamıza izin verdi. Yolculuk dönüşü kendisine mutlaka uğramam konusunda ısrar etmeyi de unutmadı. Bu isteğine karşılık, doğrusu ancak inşallah diyebildim. Şakra'dan ayrıldıktan sonra alışılmadık hiçbir şeyle karşılaşmadan dört gün süreyle kuzeye doğru yol aldık. Bir keresinde emir musaat kuvvetlerinin hemen hemen yarısını oluşturan krala bağlı avazim bedevilerinden müteşekkil bir müfrezi tarafından durdurulduk. Ama kendilerine derhal kraldan aldığım açık mektubu gösterince rahatladılar ve birbirimizi çölün geleneksel selam ve temennileriyle uğurlayarak yolumuza devam ettik. Beşinci günün şafağıyla birlikte, İbn-i Suud'un kolunun artık uzanmadığı görelere vardık. Bundan böyle, artık gündüz yolculuğundan söz edilmezdi. Karanlık ve gizliliğe güvenebilirdik sadece. Kuzey Arabistan'dan başlayıp, ta Fars Körfezi'nin ucuna kadar uzanan, eski ve kurumuş bir nehir yatağı olan, büyük vadi Er-Rumma'nın ana yatağına, pek uzak olmayan, uygun bir boğazda kamp yaptık. Boğaz, Hemen hemen dikey olarak yükselen yamaçlarına yakın durduğumuz sürece bizim için koruyucu bir örtü oluşturan sık arfa çalılarıyla kaplıydı. Develerimizi güvence içinde köstekleyip kaba arpa unuyla hurma çekirdeği karışımı bir yemle karınlarını doyurduk. Böylece onların otluğa salınma ihtiyacını gidermiş olduk ve gecenin çökmesini beklemek üzere oturduk. Ateş yakmaya cesaret edemiyorduk çünkü duman Gündüz gözüyle bize ele verebilirdi. Ateş yakmayınca da hurma ve suyla yetinmek zorundaydık. Öğleden sonra uzaktan bir bedevi yol türküsünün nameleri aniden kulağımıza geldiği zaman sesimizi soluğumuzu tutup kendimizi gizlemek için başvurduğumuz tedbirler son haddine vardı. Tıslayıp böğürmemeleri için develerin burunlarını tutup göğsümüze bastırıyor, bir koltuğumuzda tüfek, boğazın yamacına yaslanmış bekliyorduk. Meçhul yolcular yaklaştıkça nameler daha da gürleşti. ve sonunda sözcükler anlaşılabilecek bir açıklık kazandı. La ilahe illallah, la ilahe illallah. İhvan, ıslah bulmamış bedevilerin fazlasıyla dünyevi unsurlar taşıyan yol türkülerinin yerine kelime-i tevhidi koymuştu ve bu gelenler de şeksiz şüphesiz İhvan'dan bir gruptu. Bu yörede de olsa olsa, İhvanın isyancı kesiminden gruplar dolaşabilirdi. Kısa bir süre sonra boğazın tam üzerinde bir tümseyin sırtında belirdiler. Bir ipe dizilmişçesine tek sıra halinde yavaş yavaş ilerleyen, öğleden sonrasının göğü altında keskin çizgilerle ufka çizilen dokuz-on kadar deve sürücüsü. Kırmızı-beyaz damalı küfiyeleri üzerine ihvan tarzı sarık sarmışlardı. Göğüslerinde Çapraz fişeklikleri, arkalarında eğer askısına geçirilmiş tüfekleri vardı. Kasvetli, ürkütücü görünüşleriyle sanki garip, düşsel bir geçmişten çıkıp gelmişlerdi. La ilahe illallah, terenli münü, develerin anlamlı sözcükler olmaktan çıkmış, boğuk bir sayıklama halinde tekrarlarıyla birileri bir geri salınarak, bilinmeyen, karanlık bir zamana doğru meş'un bir kaderin peşinde ilerleyen bir Hayalet Suvariler Alayı Manzara son derece etkileyici ve aynı zamanda içler acısıydı. İnançların bu insanlar için hayatta her şeyden daha önemli olduğu ortadaydı. Tam bir mümin safiyetiyle Allah'ın kelimesini yüceltmek için savaştıklarına inanıyorlar. Fakat coşku ve özlemlerini kişisel iktidar peşinde koşan fasık bir liderin ihtiraslarında kurban edildiğini göremiyorlardı. Anladığımız kadarıyla boğazın sağ tarafındaydılar. Çünkü öteki tarafta olsalardı, bizi görmeleri işten bile değildi. Kelimeyi tevhidi tevhidi terennümede ede, sonunda sırtı aşıp gözden kayboldular. O zaman biz de derin bir nefes aldık. Tıpkı cinlere benziyorlar, diye fısıldadı Zeyd. Evet, tıpkı cinlere, yaşama sevincini de, ölüm korkusunu da bilmeyen cinlere. Korkusuz, tepeden tırnağa iman dolu insanlar. Bunu kimse inkar edemez. Fakat bütün bildikleri kan, ölüm ve cennet. Ve sanki ihvanın kasvetli zahitliğine bir tepki olsun diye, başladı alçak sesle Suriye dolaylarından, inadına canlı, inadına tensel bir aşk türküsü söylemeye. Ey sen, gülyanaklı, işveli bakire, karanlık iyice çöker çökmez, kuvvete doğru gizli yolculuğumuza yeniden başladık. Şuraya bak amcacığım, diye ansızın bağırdı Zeyd. Bir ateş, bir bedevi kampı için çok küçük bir ateşti bu. Yalnız bir çoban olabilirdi belki. Fakat bu çoban eğer isyancılardan değilse, burada ateş yapmaya nasıl cesaret edebilirdi? En iyisi yaklaşıp ne olduğunu görmek. Eğer sadece bir tek adamsa, korkulacak pek bir şey yok demekti. Üstelik ondan yörede olup biten hakkında işe yarar bilgiler de alabilirdik belki. Toprak kumluydu ve biz temkinle ateşe yaklaşırken develerin ayakları hemen hemen hiç ses çıkarmıyordu. Kamp ateşinin ışığında şimdi tek başına oturan bir bedevinin karartısını seçebiliyorduk. Geldiğimiz yöne doğru karanlığa gözlerini dikmiş bekliyor gibiydi. Sonra gördüğü şeyden rahatlamışçasına telaşsız bir hareketle doğrulup ayağa kalktı ve kollarını çaprazlama göğsüne kavuşturdu. Bu hareketiyle belki de bize silahsız olduğunu göstermek istiyordu ve en ufak bir korku eseri göstermeden, sakin bir tavırla bizim yaklaşmamızı bekledi. Kimsin sen? diye sertçe sordu Zeyd. Tüfeğini pejmurde kılıklı yabancıya doğrultarak. Bedevi hafifçe güldü ve derin çınlayan bir sesle bir sulubiyim ben diye cevap verdi. Telaşsız, sakin tavrının nedeni şimdi ortadaydı. Arap toprağına özgü, o bitip tükenmeyen kabile savaşlarına hiçbir zaman karışmamış, kimseye karşı düşmanlık gütmeyen ve kimseden de düşmanlık görmeden, garip, çingene benzeri bir kabileye ya da daha doğrusu bir kabileler grubuna mensuptu bu Bedevi. Sulubiler bütün araştırmacılar için bir muamma olarak kalmışlardır bugüne kadar. Gerçekten kökenlerini kimse tam olarak bilmemektedir. Arap olmadıkları kesindir. Mavi gözleriyle, açık kumral saçları, tenlerindeki güneş yanığı rengin sonradan kazanılmış bir özellik olduğunu açığa vurmakta ve onların kuzeyli kavimlerden olduklarını akla getirmektedir. Eski Arap tarihçileri, Sulubilerin selâdin Eyyubi tarafından tutsak edilip, Arabistan'a getirilen haçlı kitlelerin soyundan geldiklerini ve sonradan Müslüman olduklarını yazıyorlar. Nitekim Sulubi sözcüğü, salib Haç sözcüğüyle aynı kökten türemekte ve salibi sözcüğü de düpedüz haçlı anlamına gelmektedir. Yine de bu açıklamanın doğru olduğunu söylemek zor. Her ne halse, bedeviler, solubileri Arap olarak görmemekte, onlara karşı hoşgörüyle ama bir çeşit pasif bir küçümsemeyle davranmaktadırlar. Her zaman insanların eşitliği üzerinde ısrar eden Araplar, Kendi seciyelerine uymayan bu küçümsemeyi ise, sulubilerin Müslümanlıklarında samimi olmamalarına ve Müslümanlar gibi yaşamamalarına bir tepki olarak açıklamaktadırlar. Sulubilerin evlenmediklerini, haram helal dinlemeden leş ve benzeri yasak şeyleri yediklerini söylemektedirler. Ne var ki, bütün bunların Arapların ön yargılı davranışları için sonradan bulunmuş bir takım tali gerekçeler olması da mümkün. Bana kalırsa, Arapları... Son derece güçlü ırksal bir bilinçle yüklü bedeviyi, sulubilerden yana seçkin fiziksel özelliklerini çekici hale getirdiği bir kan karışımına karşı içgüdüsel bir korunma çemberi oluşturuyor bu küçümseyici tutum. Çünkü Araplardan daha uzun olan boyları, şaşılacak kadar düzgün hatlarıyla sulubilerin istisnasız hemen hepsi güzel insanlar, hele kadınları. Aşırı ölçüde sevimli, endam ve hareketlerinden eşsiz ve sürükleyici yaratıklar.